Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın. E, tatil bütün sıcaklığıyla devam ediyor ve ben yine bir e, tatil kitabı önerisiyle, daha doğrusu tatilde çok iyi gideceğini düşündüğüm bir öneriyle geldim e, bu sabah. Tom Gates'in Harika Dünyası adını taşıyor bu kitap. Daha doğrusu Tom Gates maceralarının ilki bu adı taşıyor. Bu e, Üç kitabı var şu ana kadar yayınlanmış olan. Bunlar e, muhteşem bahaneler ve başka güzellikler. Bu üçüncü kitap olması evet. lazım ve her şey harika sayılır. E, bu da ikinci kitap tersinden saydım ama dördüncü kitap da Yolda. E, Tom Gates e, işte bir ilkokul çocuğu e, ve e, kafası tam olarak bir ilkokul çocuğu gibi çalışıyor. Yani okula giden bir erkek çocuk. Dan başka bir şeyden bahsetmiyoruz şu anda yani. O yüzden çok eğlenceli benim için tabii. E, çok eğlenceli ama çocuklar da çok seviyor bu diziyi. Evet. <gülüyor> Sanki başka birini anlatıyormuş gibi oldu ama. E, Tom Gates e, bir sürü e, haylazlığı bir arada düşünebilen ama bunları hani gündelik hayatının sıradan işleri olarak yani özel bir çabası yok bunun için. Normal hali bu değil mi? Tabii tabii normal olarak yani o öyle hani. İşte öyle bir çocuk. Yani yapacak hiçbir şey yok. Diyecek diye hiçbir şey yok. Ee, çok da e, ilginç bir ailesi var bu arada. Tabii aslında malzemesi de az değil. Evet. Yani o yüzden de biraz böyle oluyor. Mesela ablası var Delia. Adı da Türkçe'de şimdi hani ben öyle, o telaffuzu yapınca bir, bir hani <gülüyor> göndermeli oldu biraz ama. Ablası ergen değil mi bunun? Ya ablası ağır Liselim. ergen. Evet ağır ergen ve... E, onun da tavırları tam olarak ona uygun e, biçimde gelişiyor tabii. İşte mesela gündelik hayatlarında şöyle bir şey var. E, i̇şte Tom Gates sabah uyanıyor e, ve ablası okula geç kalsın diye işte banyoyu meşgul ediyor. Sonra ablası nihayet banyoya girdiğinde gidip onun güneş gözlüğünü saklıyor. Ablası güneş gözlüğünü bulana kadar Tom Gates zaten evden kaçmış Ay, oluyor falan gibi. Çıkarır. Tabii tabii. <gülüyor> Sürekli böyle bir hayat yaşıyorlar. İşte annesi ve babası da Tom Gates'in e, hayli eğlenceli tipler. Ee, mesela Tom Gates babasının kılık kıyafetinden utanıyor. Yani bu bizim de yani hepimizin herhangi birinin başına gelebilir tabii yani çocuğu, evet. çocuğu olur ya hani. Fakat babası gerçekten korkunç giyiniyor. Yani burada yapacak yani, <gülüyor> yani ne Tom Gates mesela? ya ya ne bileyim mesela işte e, okula Tom Gates'i almaya e, bahçede çalışırken kullandığı yamalı pantolon leş gibi işte lastik çizmeler üzerinde pomponlu külah kafasında falan gibi hani böyle <gülüyor> hani olmadık bir sürü şeyi giyerek geliyor. Ve Tom Gates işte sürekli e, bunlardan çıkıyor ya da ne bileyim gençmiş gibi görünmeye çalışan bir giyinme biçimi vardır ya ya <gülüyor> da hani ergenliği atlattığını fark edemeyen bir giyinme biçimi vardır <gülüyor> ya. Bütün bunlar babasında var Tom Gates'in. E, ondan sonra o, tabii o bir problem işte annesi e, daha bir etrafı düzen yani olayları düzenli etrafı düzenleme, daha bir sabit tutmaya <gülüyor> çalışıyor her şeyi işte. E, ve hani bir ne bileyim mesela tatile gidiyorlar ve bu başlı başına bir olay zaten felaketle sonuçlanıyor. Yani yapacak hiçbir şey yok. Tom Gates'in işte okulda yaşadığı maceralarda var bir sürü ne bileyim işte ilgi duyduğu bir kız var. İşte gıcık olduğu tipler var. Bu arada çok enteresan tipler var. Yani böyle mesela çocuklardan bir tanesi şimdi adını hatırlamıyorum kitaptaki adını hatırlamıyorum. Herhalde hiperaktif falan bir tip. Şeker yemesi yasak, o yüzden çocuğa sürekli şeker veriyorlar. O da böyle duramıyor, sürekli zıp zıp zıp zıp zıp bütün dersleri sabote ediyor. Fina her şeyi yani ne bileyim müzeye gidiyorlar ve e, olaylar gelişiyor yani ona şeker verdikleri için gibi. Ee, bir sürü macera yaşanıyor. Tom Gates'in e, kitap bir tür günlüğü gibi hı hı. anlatılıyor. Şimdi bu yani bir sürü komik olay var üst üste ve hakikaten e, işte ne bileyim üç moruklar en sevdiği e, grup. Hmm. E, müzik grubu e, Tom Gates'in. Arkadaşıyla beraber o da işte bir müzik grubu var. Adlarının ne olduğunu, olduğunu bulmaya çalışıyor. Mesela kitabın altında akan hikayelerden bir tanesi bu. İşte e, neydi? E, zombi köpekler Heh, evet. adını buluyor. İşte buna logo çizmeye başlıyor. Bir öğretmendir var. Mesela süper bir örnek bence. E, Tom Gates her yere hmm. resim çizmeyi seven bir çocuk. Ve e, çalışma kağıtlarının üzerine falan da resim çiziyor. Mesela logo deniyor. Zombi köpekler için logo deniyor. Aynı, güzel. İşte öğretmenin de mesela o kağıdın üzerine şöyle notlar düşüyor. Ee, i̇şte bu hani bu tür çalışmaları başka bir yerde yapsan iyi olur aslında. Ee, bu arada işte ok çıkarmış ben bu logoyu sevdim mesela Hı -hı. falan hani işte ve hani ödevi değerlendirmiş yanında hani çok güzel. Çok evet bir örnek, çok iyi bir örnek. Evet. İşte ve başka öğretmenler de var. Ee, ve tabii ki bitmeyen olaylar işte gıcık olduğu çocuk mesela onunla e, nasıl uğraşıyor mesela sürekli bir pislik yapıyor birilerine Tom Gates yani habire yapıyor başına da bir şeyler geliyor elbette ama asıl burada hani yani bunlar hani çok güzel anlatılmış güzel olaylar burada anlatsam o kadar gülmeyiz yani hani vardır ya öyle bir tabii şey onun akışı, ee, o akışı, o akışı çok e, takip geliyor. etmek lazım yani o yüzden kitabı okumak gerekiyor hani o olayları uzun uzun anlatmak istemiyorum ee, fakat Kitabın şöyle bir güzelliği var. Ee, kitap tam da Tom Gates'in tutacağı bir günlük gibi tasarlanmış. Yani buradaki görsel tasarımından, grafik tasarımından söz ediyorum. Ee, mesela işte anlatmaya başlıyor. Ee, anlatır işte evinin nerede olduğundan bahsediyor. Mesela bunu... Ee, bir kroki çizilmiş hemen oraya falan ama arada bu genellikle Derek ile kendisi en iyi arkadaşımdır ve şu evde oturur ve yan evde oturur falan mesela parantezçi bilgileri var. Bu, bu arada Derek'i görüyoruz kafasını çizmiş yani o kafasını çizmiş ne portresini çizmiş <gülüyor> yani suratını görüyoruz onun o, tam da onun geçtiği yerde cümlenin arasında <gülüyor> tam ge gerekli. Mesela uyandım diyor orada uykulu bir çift göz görüyoruz hemen cümlenin arasında müzik dinledim. Notalar var etrafında. Gitar çaldım bir şey yok. Yuvarlanarak yataktan çıktığında bir ok işareti var mesela. Sonra çoraplarımı aradım. Çorapları görüyoruz mesela filan. Sürekli bu Sürekli tip... karalamalar yapıyor. Evet yani. sürekli karalamalar. Yani böyle işte ile <gülüyor> aslında e, bütün günlüğünü tutuyor. Bu arada fontlar da e, işin içine katılıyor. Ne bileyim işte cümle başlarında böyle e, halkalı bir... işte yuvarlak harflerde böyle halkalı bir Hı -hı. font kullanılmış. Yani... Siyah beyaz, siyah beyaz gibi böyle Hı -hı. dönüşümlü. Ee, işte paniğe kapıldım. Mesela etrafında ting ting ting ting ting Hani böyle bir şey olur ya. Ee, Işık yani, yanıp sönüyormuş gibi. gibi. Ve paniğe kapıldım daha büyük yazılmış. Ve orada hemen bir çift göz var. Paniğe kapılmış bir çift göz var yanında mesela. İşte e, Delia'nın güneş gözlüğünü. O güneş gözlüğünü görüyoruz mesela. Nerede saklandığında bazı resimlerde görüyoruz. En başta mesela bir resim var. Böyle bir e, meyve kasesi gibi bir şeyin içindeydi galiba. Tabii yani kitabın daha başlarken meyve kasesinin içinde güneş görüyoruz. Niye orada olduğunu anlamıyoruz ya aslında. Sonra anlıyoruz işte. Oraya saklamış çünkü aslında. Ee, işte, e... Karikatürler de var. Evet olayların akışı içerisine yerleştirilmiş. Mesela öncesi sonrası görseli var. İşte Tom Gates'in sınıftaki yerini değiştiriyorlar. Hani yapılır ya. Hmm. Haylaz öğrenci arkadan öne alınır. Bay Bilgili. Evet. Tek yıldızları barışmıyor <gülüyor> değil mi ikisini? Yo yani barışıyor da bir yandan işte. Hani şey de değil. O kadar. Yani çok fena değil aslında ya. Yani hmm. no, çok hmm, hani böyle korkunç bir öğretmenden bahsetmiyoruz burada Tom Gates açısından da. Ee, tabii ki çatıştıkları çok nokta var. Tom Gates'in hoşuna gitmeyen çok fazla şey var ama. Ee, işte öncesi sonrası karikatürü mesela bu sınıfta yer değiştirme ile ilgili. Öncesinde sınıfın arkasındayken e, işte Bay Bilgili ders anlatırken ne kadar da güzel e, de, şey yapabildiğini söyle işte çizgi roman okuyabildiğini derste. Ne kadar <gülüyor> da güzel üretebildiğini çizgi roman çizebildiğini vesaireyi gösteren bir sınıf portresi var. Tom Gates dönmüş bir tek bize bakıyor. Herkes hocaya bakıyor falan. Ve hoca çok uzakta burada. Tahtanın önünde ta biz arkadan bakıyoruz. Diğerinde işte ee, öğretmenin masasının dibindeyiz ve herkes çok mutsuz eğimi hariç. O çalışıyor. O zaten, ama o aynı zamanda Tom Gates'in hoşlandığı kız. Hmm. Bir de Marcus var yanında oturuyor. Marcus gıcık olduğu çocuk Hiç, işte. Evet. Fıldır gözler diye de şeyin olduğu düşünüyor. Evet fıldır şöyle. gözler. Evet ondan ho Bay hocanın gözleri. Gözüm üstünde diyor. <gülüyor> ondan işte mesela burun var burada bak. <gülüyor> İşte bu tip e, vinyetlerle, karikatürlerle, işte krokilerle, bir sürü karalamayla, bazen karalamalar da var. İşte ve fontların da e, anlatıma katılmasıyla e, son derece eğlenceli bir tasarıma sahip, evet. keyifli bir e, bir tür günlük. Hı -hı. İşte, aslında böyle bir furya da var biliyorsun şu anda. Yani evet. bir sürü, yani çoktandır var. Ee, işte günlüğü üzerinden çocukların, işte yaşantılarına bakıyoruz ve bir sürü ilginç olay oluyor. Bu, bu da hani belki de o kitaplardan birisi. Ee, ama işte anlatımı evet. bu noktada bir farklı. Bir de yani şey Tom'un üslubu diyeceğim artık. Yani kitabın üslubu olmaktan çıkıyor. Evet. Tom'un üslubu e, en azından beni, yani başkalarına Aha. da evliki vardır. Heveslendiriyor yani. insanda Böyle, evet, bir evet, böyle bir şeyler yapma, yapma kendini evet. bir şekilde ifade etme isteği uyandırıyor. Yani böyle birçok çocuk da vardır muhtemelen. Evet. Tom Gates okuduktan sonra hani bir şekilde böyle bir şey bir, bir günlük tutmaya girişen çocuklar evet. vardır herhalde. Aralarda bir de ciddi metinler, belgeler var. Yani bunlar belges yani kitabın belgesel yönünü bunlarda da güçlendiriyor. Gibi mesela? Şöyle mesela öğretmenin verdiği kompozisyon ödevini öğretmenin verdiği biçimde görüyoruz burada. Hı. Yani o Verdiği öğretmenin kağıdı, hı hı. ödev kağıdını burada aynen görüyoruz işte. Ve öğretmenin hı hı. yazdığı bir metin bu. İşte tatilden dönmüşler. Hı hı. Kompozisyon ödevi. Tatilde ne yaptınız? Hoş geldiniz 5F sınıfı. Bugün sizden yaz tatilinde yaptıklarınızı anlatan bir kompozisyon yazmanız Soruları var işte. Bir yere mi gittiniz? Akraba dedin. Ne yaptınız? İşte her şeyin en ince ayrıntısına kadar tasvir etmeyi unutmayın. Hepinizin tatil anılarını okumak için sabırsızlanıyorum. Bay Bilgili diye mesela. <gülüyor> hani Bu bayağı işte... Okuldaki ödev kağıdı. Ama bundan başka kağıtlar da var. Mesela e, ilerleyen e, sayfalarda şunu görüyorsun. E, ha Tam yerini e, buldun. Yani Banu kontrolsüzce elini attı ve tam anlattığım şeyi açtı. <gülüyor> ee, bunlar mesela veli toplantısında Tom Gates'in kendisiyle ilgili yazdığı, öğretmene gönderdiği pusulalar. İşte bileğini burktu, beden dersine katılması. Aaa annesiyle babasının <gülüyor> ya. Tabii tabii. Üşüttüğü için bilmem ne. İşte hafta, e, bu hafta değil birisinin çalışamadı. Babaannesi hasta. Bilmem ne falan gibi. Ha, beden dersine giremez. <gülüyor> hatta bundan sonra hiç girmese daha, daha iyi. iyi. Sevdiler Rita Gates mesela. <gülüyor> Annesinin vay, adıyla. Vay tabii, Bunlar ortaya çıkıyor falan. Tabii işte burada mesela yanlış yazmış, üstüne çarpı atmış Hani filan. Onları görüyoruz. Yine bunlar belge olarak işte bunun gibi o aldığı notlar, yazılı kağıtları vesaire. Onlar da şeylerin içinde söyle metinlerin arasında görülebiliyor. Böylece yine çok keyifli bir şeye dönüşüyor. Bu arada tabii mesela öğrenciler açısından çok şaşırtıcı bir şey vardır. O da öğretmenlerin de öğretmenlik dışında bir hayatları oldu. Evet. Öğretmenin de sokakta karşılaşmak çok acayip bir şeydir mesela. Evet. Yani ne, nasıl davranacağını bilebilirsin. Yani ne yapacaksın? Mesela kafede oturuyorsun. aya mı kalkacaksın? Hani bizde öyledir ya evet. ayağa kalkılır sınıfa girince. Ne yapacaksın yani? Hani işte Elini sıksan olmaz, yapıştırsan ya olmaz. Evet, bot pantolonla bile görmek garip gelir. Ha, ne kadar ya acayip da bir şey. Saçı şeydir. daha değil. Aa saçın alt kuyruğu yapmış falan, evet. İyi Yani meğer çok başka birisi gibi olur o zaman. Başka birisi gibi olan. olur o zaman. Evet, evet. Daha acemice bir rock konserinde karşılaşmak peki öğretmeni değil mi? O da Aa, çok iyi. rock bilgin. dinliyormuş. Falan. Çok şaşırtıcı işte. Evet. E Tom Gest'le öğretmenleriyle karşılaşıyor dışarıda. Öyle şeyler de oluyor. Mesela bu bana çok eğlenceli geldi evet. yani. O karşılaşmada. Evet. Yani işte Tom Gates e, maceraları böyle son derece eğlenceli, keyifli. Özellikle anlatım biçimiyle yani dilin dili zaten çok keyifli ama evet. anlatım biçimi de çok güzel. Kitabın tasarım, grafik e, tasarımı görselleri de çok güzel. Mesela şu sınıfta çekilen yani okul fotoğrafıyla ilgili mesela bitmeyen bir çilesi var Tom Gates'in. Ki bu bir öğrenciken yani hepimizin çilesiydi. O yüzden mesela ben şahsen öğrencilik hayatım boyunca bunu sabote etmek için işte. elimden geleni yaptım. Yani hani her türlü e, saçma duruşu göstererek falan. Tom Gates'in de böyle bir macerası var. Oradan da bir yakınlık hissettim kendime. <gülüyor> Empatik oldu. Empati kuydu. İşte böyle maceraları Tom Gates'in. Tudem yayınlarından çıkan bu kitap. Tabii kim yazmış, kim çevirmiş bu bilgileri vermemekle çok iyi ettim baştan. Şimdi onları <gülüyor> evet. e, söyleyeyim. E, kitabın... Ay, açamadım bile ya. E, kitabın yazarı e, Liz, Liz, Liz Pinchin e, ve... E, Türkçe çevirleştiren Nilay Kaya. Biraz zor oldu bu künyeyi vermemiz ama. <gülüyor> e, Tom Gates'in Maceraları, Tom Gates'in Harika Dünyası e, ilk kitap. İşte Her Şey Harika Sayılır ikinci kitap. Muhteşem Bahaneler ve Başka Güzellikler İki, e, üçüncü kitap. Dördüncü kitapta Yolda bildiğim kadarıyla. E, bir müzik arası. Müzik arası verelim ondan sonra e, bir resimli kitapla devam edeceğiz. Oyun, oyunlar üzerine bir kitapta devam edeceğiz. O yüzden ben Topacım şarkısını seçtim. Yıldız İbrahimova'nın Çocukça Şarkılar albümünden. Dım gel. Varsa getir sakın yeme Çikolata şekerleme Varsa getir hmm, sakın yeme Gel bu pazar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Ee, evet. Kırmızı, Sarı, Siyah, Beyaz. Evdeki kitabın adı. Ee, hemen kapaktan bahsetmek istiyorum. Ee, bir tane kırmızı saçlı bir çocuk var. Bir tane sarı e, askılı pantolon giymiş e, zenci bir çocuk var. Baştan ayağım beyazlara bürünmüş işte şapkasından çoraplarına kadar beyazlar giymiş bir çocuk var. Ee, uzun siyah örgülü saçları olan uzun siyah bir elbise giymiş bir çocuk daha var. Kırmızı saç çocuk da kırmızı giyiniyor. Evet. Ee, bir ağacı dalının üstüne çıkmış hepsi biri ot işte ikisi oturuyor, biri sallanıyor, biri ayakta duruyor. Belli ki. Ee, bunların arasında bir şeyler olacak. Evet ve olaylar gelişir. <gülüyor> evet, film sarı siyah beyaz kitabın Bak, adı. Bir, ama bir dakika şimdi içeriye geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bu kitabın kapağını görür görmez aklıma gelen bir isim var. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Kim? Odriozola. Ha evet. Kitabın ee, kapağını görür görmez bu, acaba dedim ama bütün değil. Bütün gün esniyen prensesin evet. çizlerini diyorsun. Ve daha başka birçok kitabın. Ee, evet benim de aklıma e, Botero'ydu sanırım bir yani ressam var. Yani çok şişman kadınları çizer. Evet. Bana da onu çağrıştırmıştı. Böyle yuvarlak suratlı çocuklar bunlar. Evet, İri gövdeler. Vardı, Küçük eller ayaklar ama koca bir gövde. Yani deforme edilmiş bir figür anlayışı var ve bir sürü çarşın yapıyor. İçinden ne çıkacağını bilmiyorsun. Birgitte Mine yazmış. Karknöyt resimlemiş. Sarı Gaga yayınlarından çıktı bu kitap ve Türkçe'ye çeviren de Türkçe'ye çeviren Türkçe'ye çevireni Türkçe bulamıyorum. çeviren de... <gülüyor> Bugün ikimiz de ha, çuvalladık pardon, bu konuda. Flamanca'dan çeviren, Türkay yalnız... Yani orijinal, dil, özgün dilinden çevrilmiş evet, olması çok önemli Flamanca'dan tabii. Flamanca'dan çevrilmiş. Ee, hikayemiz e, bir köyde başlıyor. Bir köy meydanında dört ev vardır diyor. Ee, yine böyle çok soyut bir sahne. Ee, bir takım prizmalar var aslında bunlar evet. ev. Siyah, sarı, beyaz ve kırmızı evlerin belli bir açıdan köşeleri görünüyor. Ee, ve daha sonra o prizmaların içinden devasa anneler çıkmış. Yine aynı renklerde. Ee, kucaklarında sanki böyle kuklaymış gibi tuttukları çocukları var. Ee, meydanda oturan anneler bazen çocukların dışarıda oynamasını isterlerdi diyor. Ve e, bu yüzden kırmızı, sarı, siyah ve beyaz sık sık birlikte oynardı ee, diye anlatıyor. Ya yani bu dört evin açıldığı alan bir meydana. Evet köy meydanı. Ee, bu çocuklar işte el ele tutuşuyorlar oyun oynayarak gidiyorlar ama e, bunlar arkadaşlar yalnız e, kırmızı her zaman baskın olan her her oyunda mutlaka kırmızının dediği oluyor e, en üstteki dala e, kırmızı çıkmak istiyor işte e, gölet ağaç her şey sanki kırmızınınmış gibi davranıyor işte bir ağaçta evleri var e, kırmızıya boyalı kulübeyi temizliyorlar ama temizlik yapılırken kırmızı sürekli emirler veriyor işte e, sen yerleri süpür diyor siyaha sen camları sil diyor beyaza e, sarıya kapıyı yıka diyor ve diğerleri de e, yapıyorlar o ne Tam derse gıcık olunacak tipmiş kırmızı, kırmızı da hiçbir şey yapmıyor sadece böyle emirler verip onları yönetiyor e, diğerleri de seslerini de çıkaramıyorlar çıkaramıyorlar yani öyle bir cesaretleri de yok yani zorbalık yapıyor kırmızı ee, siyah mesela balonla oynamak istiyorsa, kırmızı geliyor hemen o balonu alıyor ondan. İşte beyaz zıp zıp topla oynamak istiyorsa, kırmızı gelip onun topunu alıyor. Ee, diğerleri neye el asla, kırmızı mutlaka çıkıyor ve e, kimse sesini çıkaramıyor ama en sonunda e, kırmızı artık e, iyice bu zorbalığı ileri götürüyor ve e, bir anda siyah Sarıya bakıyor, sarı beyaza bakıyor ve e, haksızlık bu diyor. Yani sessiz öyle, çok ufak, alçak bir sesle konuşuyor ama söylüyor. Haksızlık bu diyor. E, kırmızı da e, ona hakaret ediyor, işte, öfkeleniyor. E, ve en sonunda siyah cesaretini topluyor. Diyor ki uzun zamandır yapamadığı bir şey. Zorba diye haykırıyor. E, Ağacın da senin olsun, kulübende, oyuncaklarında deyip kulübeden aşağıya iniyor diğerleri de siyah yapabiliyorsa ben de yapabilirim diye düşünüp beyaz ve sarı da onu izleyerek peşinden gidiyorlar. Kırmızı yalnız kalıyor ve o da arkalarından bağırıyor. Benim zaten size ihtiyacım yoktu diye. Böylece beyaz, sarı ve siyah hiç alışık olmadıkları yepyeni bir oyunun içinde buluyorlar kendilerini. Çünkü herkes kendi istediği şeyi söylüyor. Herkesin dediği bir biçimde oluyor. İşte mesela bir oyuncak tekneleri var. İşte bir tarafını siyaha boyuyorlar, bir tarafını sarıya boyuyorlar, bir tarafını beyaza ve e, hepsinin kararları doğrultusunda oyunu şekillendirilerek yola çıkıyorlar, oyunu oynuyorlar ama e, kimse kaptan olamıyor. Evet. Bu sefer de böyle bir sorun çıkıyor. İşte deniyorlar, sırayla yapıyorlar. E, ama yani çok da başarılı olmuyor. Oyun istedikleri gibi gitmiyor. Bir yandan oynamaya devam ediyorlar falan ama öte tarafta kırmızı da bir şeylerin eksikliğini çekmeye başlıyor. Ee, kendi kendine emirler veriyor. Şurayı yap, burayı süpür, burayı temizle diye. Ee, ve bir süre sonra o da bak bakıyor ki e, kendisine katlanamıyor. Ee, ve ağlamaya başlıyor. İşte e, uzaktaki arkadaşlarını görüyor. Bakıyor ki onların onlar da o oyunda aslında çok da başarılı olamıyorlar. Bir şeyler eksik. Onlar için diyor e, bir yelken yapmak istiyorum diyor ve e, bu sahnede tamamen böyle sayfayı kaplayan işte fonda beyaz bir yüzey var. Üstünde kırmızı sarı, siyah ve beyaz benekler var. Her rengin olduğu büyük bir yelken ve e, size yelken yaptım diye sesleniyor ve e, yelken, evet bizim de bir yelken ihtiyacımız vardı diyorlar. Çünkü gemiyi idare edemiyorlar. Ve o her rengin olduğu yelken takılıyor. Hepsi tekrar kendi oyunlarına dönüyorlar ve i̇şte, e, başladığı gibi bitiyor yine birler dolar oyun oynuyorlar ama e, bir şeyler işte değişmiş enfes bir uzlaşma evet hikayesi olmuş bu da evet yani ee... hikayenin metni de çok güzel böyle çok tatlı tatlı okunuyor e, o çocukların kısacık bir kitap küçük bir kitap ama e, hepsinin o an ne hissettiği e, neler yaşadığını çok güzel Hissettiriyor sana ve birçok çocuğun da başına gelmiş bir şey aslında. Yani arkadaş zorbalığı ve bunun nasıl bir çözümle zorbanın kendisiyle yüzleşmiş o çok olması önemli. Evet. çok önemli. Kendi kendine, kendi iç sesiyle diyeyim, konuşup da farkına varması. Çünkü ona istedikleri kadar desinler o. belki de asla anlamayacaktı ama tek başına kalıp da... Dönüp baktığı zaman e, oradaki zorbeyi görüyor. Ve e, ne yapabilirim diye düşünerek iyi bir çözümle, yapıcı bir biçimde yani, evet, sonlandırıyor hikayeyi. Göndermeler de çok güzel. işte tekne ama kaptanı yok vesaire. İşte o da yelken yapıp geliyor gibi hani göndermelerinin de çok güzel ve güçlü evet. e, olduğu bir kitap. Baya e, çarpıcı bir kitapmış meğer. Evet, yani çok... görselleri de zaten çok güzel. Bütüne bakınca çok etkileyici Çok güzel bir kitap çıkmış ortaya Evet evet gerçekten okuması Keyifli bir kitaptı Bir resimler Sanki nasıl diyeyim Bir yağlı boyayla Yapılmış hissi veriyor bana Nedir orijinali malzemesi Nedir bilmiyorum ama mesela Kitabın arka kapağında Ön kapağının da bir kısmına taşıyor Bazı sahnelerde fonda Böyle çocuklar kuru, kuru ile evet. karalama yaparlar ya. Hani farklı yönlere doğru Nite. boyarlar. O şekilde doldurulmuş. O yüzden o çocuksu ...his de hoşuma gidiyor benim. Bir yani yandan farklı, da çok garip, anıtsal tipler böyle. Yani hani o heybetli bir deformasyon evet, böyle. Evet, o hani, annelerin çıktığı evet, sahne çok, sonunda mesela, evet. yine hepsi e, ellerine, gözlerini siper etmişler. Uzağa işte bakıyorlar çocuklarını sesleneceklerini. Hani vardır ya annede bir evet, şey evet. uzağa bakıp da seslenir. Ve ilk sesi siyahın çıkarması da çok e, anlamlı geldi bana. Hani ne bileyim bir, bir sürü şey var ya işte... E, Unuttum adını ama bir kadın mesela bir gün beyazların kısmına biniyor otobüste ve olaylar gelişiyor. Hani böyle hikayeler var ya mesela evet. Amerika'daki e, Afrika kökenli Amerikalıların özgürlüklerine kavuşma hikayeleri içinde bu tip e, olaylar var. Yani o onu çağrıştırdı bana niye evet. bilmiyorum. Ama şey evet. eğer hani zenci çocuğu kastediyorsan o sarı. Yok. Siyah olmasını siyah, ha, kastediyorum. yani olsun. Evet. E, onu kastediyorum. E, o da ilginç bir durum yani. Evet. E, ilginç bir durum derken güzel bir gönderme. İlginç evet. bir durum zaten hepsi. Yani, e, benim son söylediklerimi dikkate almayın olur mu? Olur. <gülüyor> ee, baştan sonra hem hikayesiyle hem resimleriyle e, hem işte sonunda gelinip bağlan bağlandığı noktayla Kırmızı Sarı Siyah Beyaz e, hoşuma giden bir kitap oldu benim. Birgit Deminen'i yazıp Karl e, Knöyth'ün herhalde, herhalde öyle evet, Flamanca o, okumayı bilmiyorum açıkçası. Sarı Gaga yayınlarından çıktı bu kitap. E, üzerinde de 5 artı diye etiketlendirilmiş. E, şimdilik bu haftalık bu kadar. Bir dolap kitabın sonuna geldik. Evet gelecek hafta yeni kitaplarla görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça hoşça kalın. kalın.